Elhamdülillah ve ssalatu ve selam ala Rasulullah. Bir soru daha 5. soru diyelim. Eee arkadaşlardan bir arkadaştan geldi. Tabii eee tanıyoruz bu arkadaşı da ismini de vermiş. Diyor ki ben hanımı boşayacağım. Ben hanımı boşayacağım. Bu boşanma hutada istihare yapayım mı? Aslında bu soru çok güzel bir sorudur. Derslerde bunu dataylı yolda anlattık ama arkadaş bu soruyu canlandırmıştır. Yani biz dedik ki asıl da istihara ne de olur? Ha? Mübhem şeyler de olur. Mustahap şeyler de olur. Ama ne de olmaz dedik istihara? Mubah işlerde, mustahapte, vacibette, mekruhatte bunlar da olmaz. Yani mesela Allah bunu şeyharam kılmış, halal kılmış bunlar da istihara etmeriz. Onun için istihara icma'en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 E bir hadis var diyor abghadul halali ila llahi talaq bu hadis çok zayıftır yani neredeyse uydurma e, seviyesindedir yani çok zayıftır şiddetle zayıftır alimler itibar etmiyorlar ama anlamı doğrudur yani Allah talakı sevmez neden Allahu Teala ne sever hayat devam etsin nesil musliman nesil yetişsin Allah Teala çünkü bunu emretmiş hayatın devamı için ama aynı zamanda talak ne kadar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 uyuşmadılar. Allah Teala imtihan etti, uyuşmadılar. Talak ne oluyor? Rahmete dönüyor. Ondan dolayı burada talak alimlerimiz demiş, aslında kısım kısımdır. Biri ihtiyatçıdır. Burada cishi anlaşmıyor. Bazen mekruh olur. Mekruh olur. Yani sen bir şey gördün hemen talak edersin. Mek sabretmen lazım. Mesela zerel bazen müstahap olur müstahap ter talak çünkü bakıyorsun bu hanım yen yani bu erçek seni zulmediyor dinini yaşatmıyor en iyisi bundan uzak durmaktır daha burada müstahap olur bazen haram olur talak e, ne için haram olur boş yere istemi haram olur yani bir erçek hanımını boş yere boşuyor hiçbir mesel bir ihtiyaç olmadan boşuyor işte ben bıktım hanımımdan değiştireceğim daha tazesini daha cenzini getireceğim bu haramdır caiz değil boş yere talak olmak ama eee anlaşılmıyor bütün vesileler sebepler alındı aynı zamanda kadın boş yere kocasından talak istese sebepsiz yere ne olur Resulullah'ın dediği gibi eyüme imraetin <gülüyor> salet zevcaha talaqan fi gayri ma bi ma fi gayri ma bas fe haramun aleyha raihatu cennet cennet yani sebepsiz bir yere bir kadın Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sebepsiz yere bir kadın kocasından talak istese ha cennetin kokusunu almaz. Haramdır cennetin kokusunu. Bir rivayette diyor velâ üç cennetin kokusu bu kadar uzaktan alınır. Ondan dolayı talak bazen bazen farz olur. Nedir talak? Yani kadı olana ayırması lazım. Çünkü kasalar bir arada mesela koca müslüman hanımı kafir oldu. Talak burada farzdır. Yen yani hanım Müslüman kocası şirk işledi, kafir oldu. Burada ayırması farzdır. Bazen de mekruhtur ve o hâkeza. Eğer talak eee bu senin bu Allah'ın izin verdiği meselelerde hanımınla anlaşamadın. Talak meselesinde yani illeçi talak olacaktır. Sen de bilmiyorsun senin ilminde evet bu hanımla geçinemiyorsun. Yen yani hanım Kadın diğer erkekle geçinemiyorum. Burada ne yapacaktır? Burada hakkım var, caizdir senin için. Evet benim ilmimle ya Rabbi bunuyla geçinemiyorum ama işi yine sana havale ediyorum. Sana sığınıyorum. Talak edeyim mi etmeyeyim mi? Yen yani, talak talep edeyim mi etmeyeyim mi kadın der. Onun için istihare evet yapabilirsin kardeş. İstihare yap ve lâ uçi sen karar almışsan %100. Yüz, bir sürü eee Sebepleri hepsini denemişsin. Karar vermeden önce istihare yapman alimler düllar olur. Çünkü bu da kulluğu tam zirveye çıkartır. Evet benim ilmim beni götürdü ya Rabb'i talaka. %100 yüz ben boşayacağım. Ama boşomadan önce senden onay istiyorum. Tabir caiz ise el. Anlatabildim mi? Bu nedir? Tam zirvedir. Kulluğun zirvedir. Eee onun için sen eee istihare edebilirsin. İnşallah bir mahsuru yoktur. Allah daha iyisini bilir. Elhamdülillah Rabbil Alamin.